Buongiorno Ankara. Pepper Jam gourmet Pizanın sunduğu Modern Sabahlarda buluşalım. Buon apetito tutti. Mua! Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İkinci insanlar, Günaydın Efendi. Modern sabahlarda buluştuk yine. 2014 yılının çarşamba günlerinden biri. Efendim. 2014 yılında pek çok çarşamba var. Haklılar. 2014 yılının Kasım çarşambalarından biri. Efendim. efendim. Kasım'da pek çok çarşamba var. Hangisi olabilir? 12 Kasım 2014 çarşamba ispirisine ne dersiniz? Efendim. Keyifli bir kahkabı. Efendim. Ha kalmadı değil mi? Kalmadı. Ha tamam. Adamlar da otomatikmiş yani ben de o kadar şey yapıyorum. Demek ki iyi niyetli bir adam olsa en başta anlayacak çarşamba günü Bunu de. en başta bu takvimi planlayanlar bu lafları söyleyecek adamları düşünerek yaptılar değil Büyük mi? Büyük ihtimalle. Bir tane var abi zaten ondan falan diye. Günaydın. Her yani, güne bir isim koymayı düşünmüşler de büyük ihtimalle. Ondan sonra akılda tutulamaz değil mi ritüeller? O zaman şöyle bir espri abi yapalım. Abi bir kısmına isim koyalım, bir kısmına da numara rakam, var. sayı koyalım, numara verelim. Hem isim hem rakam falan diye öyle atama. Kim vardı bilmiyorum. Mısır'da falan mı yapmışlardı Tabii, takvimi ilk? Heyet. Bir heyet yapmışlar. Yani aralarından hatta bir tane şey demiş. Bir şey söyleyeyim, bence hiç tek basamaklı olmasın, hep çift basamaklı olsun falan demiş kendini yaratıcı satan biri. Ondan sonra ne alakası var ya? birden başlasın işte demiş. Günü, ayın şeyleri için. Mosmor olmuş Kesin ondan sonra. Kesin çıkmıştır öyle bir adam ya. Kesin hanım Çıkmaz mı ya? Bir fikrim, var, bir fikrim var abi falan diye çıkmış. Tutmaz bile. abi diyen vardır. <gülüyor> tutmaz abi takvim tutmaz. Ya siz burada yapıyorsunuz da o nasıl olacak? Nasıl o kadar yayılacak falan filan diyen vardır. Abi olur ya. Yani yavaş yavaş işte şey yaparız onu. Piramide falan koyarız. Gördüğünüz gibi e, bu sistemi savunanlar... Kazandı. Kazandılar. Hakikaten de kazandılar. Dün sinemaya gittik biz. 35 sene sonra bürgeyle. Valla dün galiba bir tek biz gitmedik zaten sinemaya. Interstellar'a gittiniz değil mi? Biz de Interstellar. Sta Interstellar diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor? Interstellar diye aldım. Ben son zamanlardaki eğlencem... Keşke daha çok sinemaya gitsem daha çok yapacağım da. Filmlerin ismini yanlış söyleyerek bilet almak. Şeyden mi? Ee... Gişeden. Gişeden. Yani mesela... Interstellar'a. Ben dün Interstellar'a iki bilet diye aldım. Bir de ne şey de, Ne dedi? Bir şey demedi. Acıyarak baktım. Ya onu ben de en son pek yakındaya gittiğim zaman yaptım da benim tematik değil daha şey bir, Neydi? bir hafta. Neydi? <gülüyor> pek yakında bilet alacağız. İki tane bilet alabilir miyiz? Tabii. Bir şey soracağım. Komik mi film? <gülüyor> Başka bir şeymiş. Böyle bir şey yaptım ben. Sonra bir baktım. İdam yok yavrumda. daha. <gülüyor> Adam bunu Adam yani e, ben de izledim tabi de falan diye böyle açıklamak zorunda kaldım. Sonra tekrar sordum ben komik mi diye. Ama seninki başka bir tarz. Benimki başka bir seninki tarz. Bu, bu tarzda tarz, benim. Bu tarz benim Kimse yani. Kusura bakmasın bu tarz da benim. İki tane çok güzel fragman izledim. He. Bir tanesi Keanu Reeves'in yeni filmi. Bütün filmin aksiyon sahnelerini galiba fragmana koymuşlar ama Matrix'ten beri Keanu Reeves'i çok seviyorum. E, Konstantin. Neo ve üstüne de bu yeni adam. Ha, bunu... bir John Wick mi öyle bir şey? Bir adam yeminimi bozdurdular diye bir film. Adı ya. Aha. Ama bu kadar mı güzel olur? Bu kadar mı hava olur? Ben fragman bittiğinde bürgeye dönüp galiba dünyada çekilmiş en güzel film dedim. Sonra da şey başladı. Ee, Musa'nın hayatını çekmiş şey. Ha evet evet. Biraz da görkemli bir film. Evet evet gördüm böyle onu. her şey var. Böyle büyük savaşlar falan hmm. filan. Bülge şeydi bu da güzelmiş. Öyle kadar olmaz <gülüyor> Yani klas farkı da var filmler arasında. Sen tabii. biraz Keanu Reeves'ten de etkilendin galiba. Değil ben Keanu Reeves'i o... çok severim Allah Keanu Reeves'te Matrix'te peki hangi sahneden en çok etkilendin? Yani bir sahne aklında olsa ilk Matrix deyince aklına gelen sahne hangisi? Matrix... Mesela şey vardır ya işte o kurşundan kaçma sahnesi falan çok meşhur hani. O <gülüyor> tip böyle bir sahne var mı aklında? Valla o sahnelerden bir tanesi, bunlar duruyorlar raflar geliyor ya süpermarket rafları yanlarına. Evet. O sahne baya bir aklımda. Ama ben Sen yani biliyorum. o zaman Keanu Reeves'ten değil raflardan etkilendim. Raflar, ev, evet, bütün ben depocu adamım ya, bütün kavanozları koyardım <gülüyor> onlara falan diye. Yani Ege çok etkileniyorum, çok etkileniyorum, çok seviyorum falan diyorsun. Ondan sonra ne film ne, ne de adamla ilgili bir şey söylüyorsun ya. Raf diyorsun bana. Yani o rafflara da sonuçta o diziyor ya. Yani. Onun hayal gücü falan diziyor yani Oktay. Ha doğru ya. Ben çok filmden bağımsız düşünerek. Ben mesela Matrix deyince aklıma şey sahnesi geliyor. Ee, bu neydi şeyin virüsün adı? Agent, Agent Smith. Ha. Agent Smith böyle karşılaştıkları zaman böyle bir şey yapıyor ya bir kendini topluyor da Aha. bir ne hareket yapıyor. Vücut su muydı? Vücut su. Vücut su hareket yapıyor. Ondan sonra o bittiği zaman bir sallanıyor adam. Kevanerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bak onunla ilgili çok enteresan bir şey. Ben o... ne orada bilerek mi yapıyor onu? Yoksa o kadar mı öğrenebilmiş acaba film için falan diye? Her filmi o senin film... de aklıma gelir o yani. Şey de ne derler? Herhalde ee... hep onu bilerek yapıyor çünkü sonunda yani öyle bir alay çıktığında ben İstanbul'daydım. He. Öyle bir grubumuz vardı. O grupta Kızların hepsi o sahnede hastaydı Oktay Hadi canım Ve onu söylüyorlar 2-3 defa gitmiştik biz o filme o Ben aynı başka kimseyle de bunu konuşmadım ya Şey sahnesi değil mi Böyle bir silkiniyor üstünden toz çıkıyor Yok abi toz değil abi, Burada bu, bayağı şey temiz Bu Agent tamam. Smith bunu bir dövüyor Duvara en son çakıyor Duvara çarpıyor evet Yere düşüyor arkasını dönüp gidecekken bu kalkıyor Silkiniyor senin dediğin o Gel gel yapıyor sonra Ha evet evet o sahne. Işte evet, orada gel, bir ilk gel. silkindiğinde bir toz atıyor. Herkes de o sahne. Ay, böyle, o, böyle anlatıyorlar. O böyle silkindi ya. Genelde Aa. kızların sevdiği sahneyi mi se sevmişim Çok havalı yani. sahnelerden bir tanesi o tabii. Gel gel yapması. Orada işte gel gel yapıyor da öyle sallanırken şey yapınca ben şey oldum. Çok, bence orada su. yönetmen şey dedi. sallanınca üstünden toz çıkıyor. O da toz çıksın diye bir maksadını aşan şey de sallanıyor. Yani konuyu da çok da... ...gereğinden fazla uzatmak istemiyorum ama... ...benim dediğim sahne olmayabilir olmayabilir. <gülüyor> i̇stersen, i̇stersen bir gün oturalım... ...izleyelim A'dan Z'ye. Neyse sen... ...fragmandan bahset esas. Şimdi fragmanı uzun uzun anlatayım istersen. Böyle John Wick diye bir adam var. Köpeği tamam. var. Yani filmin en palavra... ...sahnesi. Böyle bir arabası var... ...havalı. Tamam. Çok havalı başlıyor film. Köpeği atlıyor. Vum vum vum... Zaten hay. Keanu Reeves olduğu için adam... Evet. ...zaten havalı başlıyor. Hiç arabasına ihtiyaç yok yani. O çok güzel şeye de binse otobüse de binse Keanu Reeves olarak Keanu Keanu Reeves, Neyse, Reeves zaten. lüks arabasına biniyor köpeği yanında espriler şakalar gidiyorlar <gülüyor> fragmandan özetliyorum tamam ee, bir adamlar buna arabanın ne güzelmiş bunu bana satsana falan filan diye bir şeyler yapıyor ama normal sokakta filmden. mı geçiyor bu bildiğimiz benziyici de benzi Ama yani. satma falan galiba bunu diğer adamlar da biraz pis bir adamlar ben e, hiç filmle ilgili bir şey de okumadım ama Anladığım kadarıyla Rus mafyası. He. Sonra geliyorlar bu Keanu evinde dövüyorlar falan ve köpeğini öldürüyorlar. Filmin en acıklı aslında en palavrası halisi Ben bunu e, sinemada izlesem herhalde kahkaha atardım da fragmanda nasıl gözümü boyadılarsa atamadım. Şey diyor köpeğini gömerken. Ölen karımdan kalan tek hatunaydı. Allah diyorum. <gülüyor> yani bu da adamı herhalde baya bir sinirlendirmiştir diye düşünerek Sonra da herkes şey diyor, Allah bizimki gene işin başına döndü Bizimki işin başına döndü falan filan Diye bir şey yani. Meğer bu eski psikopatlardanmış intikam Yeminimi tam anlamıyla yeminimi bozdu. Tam bari yeminimi bozdurdular Bir de silahları galiba eve gömmüş Üstüne de beton attırmış Bir balyozla betonu kırma sahnesi vardı Tam yeminini bozacak adam tam, hareketi o da yani evet, Hakikaten Çok büyük özür ama Eğer yeminimi bozulmayacaksa Git at bir yerlere birilerine ver Hem birileri kurtarsın evet. onu hem de şey olmuyor. Gömmek ne demek ya? Anladığım kadarıyla da şey yani. Öyle bir dolaba falan da koymuyor şey diye. Sinirlerine hakim olamayacağını bildiği için şey yapıyor. Gömüyor. Gömüyor da yani hani onu aslında kadar sinirimi atarım. Bak bak bakkala sinirlendiğim zaman hemen geleyim de sarılmıyor sarılmayayım Heh. diye. O, o kadar balyosla... da kolay bozulmasın yeminim diye. Yani. En azından balyoz kısmında sinirimi atarım tekrar oraya şey. Yapıyorum. Çok da pahalı bir şey aslında. Afişine bakıyorum şu anda ee, John Wick mi? Filmi? John Wick'in afişi, evet John Wick. Ee, kirli sakal var, doğru kirli mu? Kirli sakal var ve şöyle yazmış. Biraz da yağlı mı? mı saçlar? Kenan Ülversen saçlar filmde. çok yağlı, evet onu fark ettim ben. Ya işte şey mi? Yeminim bozuldu adam galiba. onunla ilgili olabilir. Olabilir. Ee, sevgili dinleyiciler bir sinema şöleni daha doğrusu hepimiz tarihte çekilmiş en güzel filmle aynı dönemde yaşamış olmanın gururunu yaşayacağız önümüzdeki. Ne zaman geliyormuş? Onu yazmışlar mı? 2014'ye genel bir ifade var. Yeterli. Yeterli umutla bakmak için geleceğe. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bir de situation kısmını dinleyelim. When we yeterli buyurun efendim sonra devam ederiz şarkıya. çok teşekkür ederiz hanımefendiden özür diliyoruz kimde hanımefendi? Ella Ayer Ay, Ela hanım çok özür dileriz ama bir flash gelişme var dün tamamlayamamıştık bir konuyu hatırlıyorsun hayır hatırlamıyorsun onu ben hatırlatayım sana ama eksikliğini herhalde gün boyunca hissetmişimdir adını koyamasam da bir boşluk vardır içinde bir huzursuzluk var mıydı dün? vardı Vallahi işte o konudan abi Hani bu domuz nasıl çıktı üçüncü tamam, domuz evet. falan filan. Bu nasıl bir... geçiyor domuzlar? Nasıl geçiyor? En son işte daha önce Bakan'ın yaptığı açıklama iyi yüzer domuzlar hı hı. ve magazinel bir olaydır bebeğe çıkması ile ilgili. Şimdi topaneyle çıkması konusunda böyle bir boşluk vardı dün. Yine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu açıklamış dün. Aynı domuz demiş. Sorun demiş. Domuz sayısının artmasından kaynaklanıyor demiş. Hmm. Fazla yani çok fazla domuz vardır. Oldu, oldu demiş. Yaşam alanı azaldığında metrekareye düşen domuz oranı mı artmış? Öyle bir istatistiksel yorumu bu? Yaşam alanı azalma falan yok. Ege sen onları da nereden şey yapıyorsun ya? Üçüncü öyle bir şey havaalanı yok. doğal alanı? Öyle mı? bir şey yok. Öyle bir durum yok yani. Belki ben şu anda Alman çok... gibi konuşuyorum galiba. Özür dilerim. Sen biraz evet kıskanıyor musun? Abi? Sonuçta hepimiz kullanacağız o Hepimiz havaalanı. kullanacağız. Milletin ya. Yani sonuçta havaalanı istemiyor musun sen? İstiyorsun. Bir yandan onu da kullanacaksın. Yani hava, yaşam alanlarında bir değişiklik yok. Bakan öyle demiş. Domuz sayısı e, arttığı için demiş. Yani Hı -hı. bunu da nasıl bağlıyor? E, domuz, domuzluğunu yapmış demiş. Hı -hı. Anladık. Çok teşekkür ederiz. Eğer <gülüyor> domuzda bir açıklama yapacaksa arkadan giderek fantastikleşecek herhalde. Bakanımızın açıklamaları. Bir de hep değişiyor o açıklamaları yapanlar. Dangız, dangız, donu yapmış... <gülüyor> <gülüyor> e domuz Bence yanına birini daha saat. Bakanlar biraz şey yapıyorlar ya. Güldü mü acaba bu Sen açıklama? Tek başına yapıyorlar mı? ya açıklamayı. Artık iki kişi böyle sketch, momo magazine mama mama show gibi bir şey yapsınlar. <gülüyor> acaba gül güldü mü? Onu ben bilemiyorum <gülüyor> çünkü. Yani ciddi mi yoksa yani ciddi mi dediğim muhakkak ciddidir tabii yani. Sonuç olarak bakanlık seviyesinde bir açıklama var da. Ee, yani domuz domuzunu yaptı deyince güzel <gülüyor> şey yap. Güzel çoğaldılar bu sene domuzlar. iyi çoğaldı falan gibi böyle bir şey mi yapıyor? Yoksa ama sonuç olarak domuz sayısı arttığı için yüzen domuzlar. Yakında mesela ben, benim beklediğim hayvan at. Domuzun domuzluğu at. nedir? Domuzun domuzluğu dediği işte sürüklü yani çoğalmaya yönelik hareketler. Hayır domuzun mesela şimdi tamam ee, yemek günah. O yüzden böyle bir e, hayvana başka bir bakış açısı var da domuzun mesela tilkiden daha büyük bir sinsiliği bir pisliği bir şeyi var mı? Yok, ben onu tamamen doğrudan insanı ilgilendiren bir şey. Yani Çok... mesela domuzu yersen günah inanışa göre. Evet. Ama onun dışında gelip de domuz yeme ne? falan diye böyle insanı günah davet eden böyle bir, bir hayvan mı? Yani şimdi günah e, olmasının dışında orada şey de var tabi hani pis, kendi pisliğini yemesi gibi bir. E... Her domuza yapışmış yani, bir ifade var ya. Her domuz. Yemeğe falan diye yani domuzlar da. Köy tov dediğimiz şeydi de. O da kendini bilmiyor. O da, o da evet. bir hayvanı değerlendirmek için en de güzel şey değil Değil. Yani. Değil. Ama işte bunlar hani bilinen şeyler de. Domuzun ben şeyden kaybettiğini düşünüyorum. Çok konuşuyor. Yani hareket halindeyken de o sesi çıkarıyor ya. Olabilir. Mesela Bak, yani at mesela koşarken hiç kişnemez. Bir kere bir kere kişler. Başta start gibi. Ondan <gülüyor> sonra bı bı bı bı diye araba çalıştırma gibi sonra sessiz sessiz koşan işime bakarım der ama domuz da öyle bir şey yok. domuz hareket hareket ederken dururken hele böyle bir domuz çiftliğini mesela bir gözünün önüne getir. Doğru. şimdi bak çok iyi anladım çok, ya. Çok konuşuyor ve çok gürültülü. O evet, yüzden yani de şey en çok batacak şey de o. Ne domurdanma gibi geliyor yani o domuzun şeyi sesi. Doldurur, gelip gelip, gelip, gelip. Şimdi burada domuz taklidi yapmış olmuyorum ama. Gerçi yani, tavukta da var aynısı gene her konuda tavuğu ben karşıya çıkarmak istemiyorum da. Yani yok tavukta dolayısıyla şey. tavuktaki homurdanma gibi duyulmuyor yine ya. E, cüssesi şey diye de o da yani senin hakkında konuşuyor hissi uyandırmaz mı? Uyandırır. Uyandırır da domuzdaki daha yakınma gibi. Yani tavuktaki söylenme gibiyse eğer domuzdaki yani bir yere de varmıyor konuşması. Yani mesela tavukta mesela sonuç almış tavuklar vardır emin. <gülüyor> yani hani o söylenmeyle bir yerlere ulaşmış tavuklar Doğru. vardır ama domuzdaki yani seninle de ilgilenmiyor yani söyleniyor söyleniyor dönüyor arkasını gidiyor gibi bir durum var ondan bence bir hani domuz gibi ya şuna bak falan filan denir ya. Ben hiç böyle bir kümeste denemedim onun da çok da çevremde. Neyi? Mesela şimdi bu sınıfta öğretmen dinleyicilerimizin en iyisini biliyorlardır da. Hı. Sınıfta bazen böyle bir sebepsiz bir şey oluyor ya. Herkes ''Az ilgini versene.'' diyor ''Vermem ya sen de yap. Böyle bir, bir sıra onu konuşuyor. Öbür ayağını çek falan diyor. yani sohbet dediği. Tamam. Ama aynı anda bir ult oluyor ya. Evet. Bazen öğretmen tak tak tak diye bir masaya vurur, bir sessizlik olur böyle. Tamam. Herkes susar. Kümeste de öyle bir şey var mı acaba? <gülüyor> evet. bir, Şşş diye bağırdığında bir sessizlik oluyor mu? Sonra tekrar başlıyor mu acaba? Ee, Kümeslerde oluyor olabilir. Ama onlar da saat... Bütün tavuklar ne oldu falan diye bir susup şey oluyor mudur? Aa, bir saatle ilgili bir şey olabilir o ya. Mesela belli saatlerde hiç sesi çıkmaz ya hayvanların. Uykuya mı geçiyorlar, ne yapıyorlar, sessizliğe mi geçiyorlar? Yani onu da ben sosyalleşme olarak düşünüyorum. Kümesi. Hayvancılık konusunda hiç bilgimiz yok. Vallahi yok. Yani tabii şehirde yaşamamızın bunun da çok etkisi var. Markette görüyoruz pek çok hayvanı hazır şekilde ama... <gülüyor> O da o da olabilir. Yavaş yavaş öğreneceğiz ama işte sonuç olarak hayvanlar da bak şehir hayatına, iyi kuzdüğünü, şehir hayatını, Evet karışmaya başladılar yani. Öyle de e, güzel bir şansımız var ülke olarak diyelim ve bu konuyu da parantezi kapatmış olalım. Aşağıya değişmiyor konusundan söylüyorum bunu. Ben şehirde yaşamaktan son derece mutluyum. Böyle doğayla evet. iç olma diye bir derdim evet. yok ama yok. Evet. o kadar belgesellerde biz timsahları öğrendik işte ne bileyim, kargartalların hayatını öğrendik falan. Biraz temel hayvanlardan da bahsetsinler bize. Ama o yani timsah kadar uzman ben de mesela kümes hayvanlarının yetiştirilmesi. Biraz onu yapsınlar. Herkes biliyordur tavuğu diyerek. Şey biraz tavuk biraz inek yetiştirme. Bunların da vardır şeyleri falan. E, izlemedin mi abi sen onları? Birinci sezonu izledin sonra devam etmedin. Yayçep. İşte Yayçep'te ben o zaman Yayçep vardı. O zaman çocuk olduğunda hep aklım aslandaydı, kaplandaydı. Şimdi olgun bir adam olarak tavuğu danayı merak ediyorum ben daha çok. Bir de sosyal hayatlarını merak ediyorsun değil mi? Evet tabii canım. Yani yetiştirme, niye bu kadar küyme, pahalı Bir tavuğun mesela ergenlik dönemi. Evet mesela işte bunları şeyi... izlesek ne kadar güzel. Var güzelmiş. mı? Anaya, anaya itiraz var mı? ...babaya olacağını zannetmiyorum... ...ama anaya... ...çünkü orada şey de var Ege... ...yani anaya mesela... E, ...ana bedduası tavuklarda... ...ne yapar? Geçer. Geçer çünkü süt... ...süt yok. <gülüyor> yani mesela o anayın bedduasını... Doğru, çok ...süt keser şey. babanın bedduası... ...orada mesela kümes şeyinde... E, ...dünyasında... ...öyle bir şey yok. Yani ana bedduası da... ...baba bedduası da etkilidir diye bir Yani şey memeli hayvanlarda tabii... ...emzirme olduğundan... E, ...süt var. ...bedduayı süt kesiyor ama... Ee, acaba şeyden mi mesela yumurtayla çoğalan hayvanlarda çok yavru olmasının sebebi de bu mu böyle evrimde öyle bir şey mi var anne beddua ederse bir yavru telef olsun iki yavru telef olsun ama çünkü süt kesme gibi bir mekanizma mekanizma olmalı. yok ee, buradan, yani ben mesela e, bu süt kesilmesi uyarıyoruz. bedduanın süt tarafından kesilmesini de bir belgeselden izlemedim yani bunu da kendim araştırarak öğrenmek zorunda kaldım keşke bir belgeselde görseydik yani şey mi memelilerdeki beddua ve süt kesilmesi oluyor. Bir ha. grafik olarak görmek istiyorsunuz. Yani ne kadar süt miktarında e, bir de beddua kesilir? Ne kadar bedduada? Anne bedduasının süt kesmesi için kaç ay emzirmesi lazım? Bunu biliyor mu anneler? Onu Dünya Sağlık Örgütü açıkladı. Açıkladı mı? Ama bak? tabii yani beddua üzerinden değil de en az bir sene emzirmeniz lazım diye. Tamam da yani bir sene emzirdin tamam sağlık için önemli ama sütün kesmesine yetiyor mu? Bence bir sene en Hazır az... mamalar anne sütüne en yakın diyorlar süt kesme özelliği var mı? Biberon tutanı da süt keser mi? Kesmeyordur büyük ihtimalle. Biberon Tabii. tutanı yok kesmez abi. Ama yok yani bunu senin benim konuşmamız değil. belgeselde... Yani i̇şin uzmanı. işin uzmanının açıklaması lazım. Anladım ben seni. Ee, buradan da çağrımız olmuş olsun o zaman. Evet lütfen. Yani. Dizilerde en azından bundan bahsediliyor. Biraz bilimsel şeylerden. Dizin içine böyle yerleştirirsin, ha. konsun diyorsun. Mesela şeyde Aşkı Memnu'da hiç Bihter'e beddua etti mi şey? Firdevs Hanım mı? Firdevs Hanım. Yani Firdevs mesela var. orada Allah cezasını versin bu Bihter'in de Adnan Bey'i elimden kaptı falan dedikten sonra şeye dönüp kameralara dönüp. Tabi böyle beddua ediyorum ama ne fayda sonuçta süt kesiyor efendim gibi bir açıklama. Hep Yok olmadı. Zihnimize daha iyi kazanır öyle Ama şeyler. Ama Firdevs Hanım e, şeyi çok emzirmedi diye biliyorum ben. Bihteri mi? Bihteri. E, Peyker'i şey yaptı da çok iyi emzirdi de Peyker'le dikkat ettiysen zaten Peyker'in daha başı yumuşaktır. Evet doğru. <gülüyor> o yüzden yani o, o da dizinin ilk başlarında ee, verilmişti bize. Çok gizliden verilmişti diye hatırlıyorum. Sen çünkü sonradan izledin. Ben sonradan ya. izledim. Orada emzirmeyle ilgili hiç ipucu yok gibi geliyordu bana. İşte o bilim, İlk bölümlerde bahsetmeyi. O zaman Yay Çep ve Aşkı Memnun oluyor. Baştan sona Lütfen. izleme e, görevi senin üzerindeydi. Tamam Oktay. Sallamadan şey yapacaksın abi onu. Bana da bir görev lazım Bu aralar boştaydım. İyi oldu. Hayır ne izleyelim ne izleyelim diyordun. Yay Çep izleyelim işte. Otur Yay Çep izle. Sen bu arada dün filme gittik dedi. Evet. Filmden çok şeyin fragmanını anlattın ya. Valla ben o fragmandan daha keşke bu film olsaydı. Sen bazen diyor musun sinemada? Böyle keşke bir filme film. gittiğinde keşke bu asıl film bu olsaydı diyor. Onu yok ya demiyorum ben onu. Çünkü orada sinema dünyası çok akıllıca bir hareket yapıyor. Mesela öncesinde değil de sonrasında verse fragmanları Evet, hem zaman. izlenmez, hem saçma olur yani <gülüyor> hem de şey olur. Film film beğenmedim mesela fragmandan sonra o daha da mutsuz çıkabilirsin. Ama öncesinde verdiği için biz de film izleyeceğiz canım falan diye böyle izliyorum ben fragmanları Ben John Wick'i o kadar beğendim ki film boyunca da aklında mıydı yoksa? Fragmanın ortasında gözlerimi kapadım. Bir şey görmeyeyim diye. Bu güzelliği daha fazla izlemek istemiyorum diye bana yetti yani en başı yetti daha fazla izlemeyin Bu film galiba en güzel film. Onu film olarak şey Hakikaten gözlerimi kaldım. Bu arada bülge de ben bu filme hayatta gelmem dedi. Galiba seninle gideceğiz. İşlerini ona göre ayarla. 28 Kasım'da gösterime giriyormuş bu arada. Hadi canım. John Wick yani şurasında bir iki hafta falan var Çok enteresan ya. John Wick'le aynı anda ııı ee izleyici karşısına çıkacağız. Benim de gösterim biliyorsun 29 Kasım'da. Ne gösterisi ya? Stand-up gösterim var ya Aa, tatbikat sahnesinde. Aa sen stand-up gösterisi mi yapıyorsun? Tabii tatbikat sahnesinde yapıyorum. MyBret'te bileti bile satılıyor. Aa hangi gün? 28 mi? 29 Kasım. Ha 29 Kasım? 29 Kasım cumartesi günü. Gündüz mü oluyor genelde? Gece oluyor. 8.30'da oluyor. Tatbikat sahnesinde oluyor. Aa hiç bilmiyordum ben ya. Tamam 29 Kasım. E peki oraya mı gelip bilet alıyoruz? Yo MyBret'ten alıyoruz. <gülüyor> Çin'de Asya Pasifik e, Ekonomik İşbirliği e, toplantıları devam ediyor. Ne hesaplıyorsun? Yani bir Aralık'ta sinemadayız Oktay. İşini gücünü ayarla. Ben ne mi gideceksin? Fahir'le e dönmüş olur belki. Fahir'le biz sinemaya pek. Fahir'le bir kere şeye gittik biz. Matrix'in e Matrix son bölümünü arkadaki çocukları dövecektim. <gülüyor> o zaman. benim Fahir'le sinemaya gitmeyi <gülüyor> pek şey yapmıyor. Sası falan diye böyle bir. Döne döne. Ay Fahir'in sinirli bir anına gelmiştir ya. Yoksa Fahir'in çok güzel film seridir. Öyledir de bilmiyorum. Biz senle mesela şeye gittik. Kimseyi, kimseye bağırmadan çıktık. Transformers'a. Ay ne kadar çirkindi ya. Bu da o ayarda bir film olabilir. Ben baştan söyleyeyim de. John Wick. Ama... değil mi? O zaman abi benim ayın birinde işim var ya. Yani. Ama bir taraftan da sinema dünyasındaki zirve diye geçiyor. Hmm. O zaman şimdi o günlere yaklaşınca tekrar bu konuyu değerlendiririz ki. ki bakarız. Şeyle ne zaman uygun sana başka bir kimi bulabiliriz yanına falan diye uzun uzun konuşuruz da. Çin'de devam ediyor Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantıları zirve daha doğrusu. Şöyle ee... başlıyor biliyorsun değil mi o? Ne o? Ülkeler böyle diziliyorlar. Asya Pasifik, Asya Pasifik. Şov, şov, şov, şov, şov. Karşılıklı böyle bir tabii, tribünler tabii. öyle bir tribünler bir öyle. Şiyah şey, beyaz gibi bağırıyorlar. Vallahi çok çok güzel başlangıç. Hakikaten kırmızı halılarla falan e, başlandı bu zirveye. Neredeyse o dediğin gibi yani ben. Tabii canım, çok coşkudum de. Asya Pasifik. E, yani böyle işte efendim şey gibi Oscar törenleri gibi böyle bir şeyler gibi falan böyle şeyli görkemli başladı. E, yalnız yine bir skandalla devam ediyor. E, Olabilir. Devam etti. Putin, Rusya Devlet Başkanı Putin, e, Çinli mevkidaşı e, Jinping sohbete dalmışken üşüyen eşinin omuzlarına. Iı, şal vermesi, protokol kurallarını ilal etmesine yol açtı ve ortalık karıştı. Jinping'in eşine Putin mi şal vermiş? Evet, Jinping sağ Yenge tarafına galiba diye mi? Sa Şu beri yana bakarken öte yanda Putin hemen e, hanımefendinin, first lady'nin e, omuzlarına Li şal vermiş. Üşüdünüz galiba e, efendim diyerek. Ondan sonra e, ve Çin'de böyle bir şey yok. Yani protokol kuralları yeri içinde. Bana biraz jest gibi geldi ya. Gerçek bir beyefendinin yapması gereken hareket gibi. Jinping adam olaydı da kendi ceketini çıkarıp veriyordu eşine. Yani öyle diyorsun da sen şimdi Türkiye ev gibi düşünüyorsun. Yani Çin'de böyle bir şey... Bu yasak efendim demişler Çin'de. Nasıl? Yani yok öyle protokolde öyle bir şal verme... Donacak şey. mı kadın orada? Hayır sadece şal ve Eşe dokunma diye bir şey yok. Eşe dokunmak en büyük hatalardan biri protokolde. Oo, benim bildiğim kraliçeye dokunmak diye bir şey vardı mesela. Türkiye'ye gelirken kraliçe onları öğrenmiştik ya. Amana o söz vermeden konuşmayın. O size elini uzatmadan elinizi uzatmayın falan. Çünkü çocuklar elini öpmek istiyorlar falan. <gülüyor> Onları biz niye öğrenmişiz? Çin biz? adetleri mi? Onu da ben bilmiyorum ama evet. Bir Çin adetini daha e, bu şekilde öğrenmiş olduk. Ama pardon. Jest diye veriyor. Çin adeti ama... mi? Çin e, daha doğrusu Çin'le alakası olmayan uluslararası protokol dışişleri şey, diplomatik kurallı Yok abi. Çin'deki örf ve adetler kapsamında... Çin devlet erkanının katıldığı resmi törenlerde eşlere yaklaşmak, dokunmak bunlar protokole göre kabul edilemez davranışlarmış. Ya kardeşim bizde bir şal verdik falan şey mi? Yani yazılı, öyle mi yazılı falan değil bu kural ama Putin bu geleneklerimizi bilmediği için bu yazılı olmayan kuralı bozmuş oldu. Savaşacağız. Yorumunda bulunmuş ve hatta televizyonlarda falan o kısım kesilerek verilmiş toplantılardan görüntüler diye. O kısımdan hiç bahsedilmemiş. Niye böyle dedikoduya meraklı bir Çin'de şey mi var? Şalı da vermiş. Ya <gülüyor> Allah <gülüyor> bizimki da takmış mı diye. Zamanında da Angela Merkel'e vermişti. Ben hatırlıyorum Putin. Putin'de Putin Putin öyle bir şal mi? verme şeyi var. Orada G20 miydi? G8 miydi? Neydi? Bir şeydi de. Putin e... şalı nereden buluyor? Yani mesela Angela Merkel'in kendi şalını alıp orada bir tabii jest bir hareket. Ay bacaklarını de. örtüyor ya Putin. Ya klima Bazen çok soğuk oluyor, bazen şey oluyor falan. Ha, kendi şalını veriyor. Kendi, tabii canım kendi şalını veriyor. Ee, Angela Merkel'de öyle hatırlıyorum ben. Angela Merkel'e verirken orada tabii şey olmamıştı. Putin'e de hiç yakışıyor. Putin üstü çıplak poz vermiyor muydu karların içinde ya? <gülüyor> ayıya binip. Yanlış mı? Çok yücelttim gözümle de. Üstü çıplak ayıya binip karların üstünde pozu Çünkü yok mu? Ayıya binmek bir insanın gelebileceği e, en son, nokta, son nokta. O yüzden yücelttim. E, o adam daha da öyle dolaşırken... Toplantılarda bacağında şallı mı oturuyor? Mafsalları mı ağrıyor? Bilmiyorum ki bu şalı herhalde çanta taşıyor mu ya Putin hiç gördün mü sen? Böyle Çok çaprazdan mi? bir çanta taksanırım. Yok o. Çaprazdan bir çanta böyle <gülüyor> küçük bir şey çanta. Sırf kimlik alacak kadar. <gülüyor> sırf kimlik ve şal alacak kadar. Bilmiyorum ama e, Çin'in biliyorsun Twitter Çin'de yok ama Twitter'ın olmasına gelip Benzer bir şey. Vybo diye bir şey varmış. Çin'in Twitter'ı Vybo diye geçiyor. Nasıl mesela Ankara'nın Mehmet Ali Erbil'i diye bir şey vardı zamanında. <gülüyor> Çin'in de Twitter'ı Vybo diye e, bu sosyal medyada e, şey diye hashtag kasmışlar. Paltos skandalı, liderimiz kıskançlık krizine girdi. Putin First Day diye ceketini verdi. Hayır, Jinping zaten şey, sıkıntısı da vardır onun. Zaten adım sempatik kimse ciddiye almıyor Yani Çin dünyanın en büyük gücü Evet Şu anda Ama adamın adı Jinping. Jinping gelecek Jingping, Aman Jinpingten mi korkacağız falan diyor insanlar Xi Jinping Hem de Xi Jinping ile Obama konuşurken yapmış Putin ee, First Lady'ye şal verme hadisesini Ama o biraz tersmiş Niye? Yani onlar şimdi adamın görmediğini bile bile yapmış gibi geldi bana da Valla burada zaten bu pek, pek olaylı geçti ya bu Asya Pasifik bu seferki zirve. Yani işte Obama ile Putin arasında bir böyle bir mesafe ve gerilim var. Ee, çeşitlilik onlardan kaynaklı. Evet ee, biliyoruz konuları az çok. Putin e, Putin şey yapıyor. Obama'nın sürekli yanına gidip şey yapmaya çalışmış. Yalua'ya girmeye çalışmış. İşte bir dokunmuş falan. Obama'da tık yok. Bırakma. Tık yok yani hiç öyle bir şey yok. Acaba ona madem sen şey yapmıyorsun benimle ilgilenmiyorsun diyerek... Böyle bir şey mi yaptı? No biz yok muyduk ya Asya Pasifik'te? Çünkü Oktay çok ilginç. Biz Asya ve Avrupa arasında bir köprüyüz ya. İstersek ona da gidebiliriz mesela. Evet ya. O, o yok bu... muyduk biz? Asya Pasifik ekonomik işbirliğinde yokuz biz galiba. Ay Allah ya. Galiba değil yokuz. Net. Ama istesek borç verebiliriz değil mi onlara? Tabii o şey billboardlar uygun olduğu zaman verebiliriz. Çok Çünkü rahat. o borcu verdiğimiz zaman ne yapmamız lazım? Hepimizin parası olduğu için onu duyurmamız lazım ya. O yüzden şu anda istememiş de olabilirler. Ee, o yüzden böyle bir şu anda Çin'de bir protokol krizi yaşanıyor. Bakalım ne olacak? Ee, tatlıya bağlanır gibi geliyor bana e bu ]şallah. şal kötü, krizi. Vallahi kötü bir niyetim yoktu diye. Yenge üşümüş gördüm ben orta. Toplantıda devam ediyor. Kardeşim üşümüşse bana söyle ben gereğini yaparım. Yani tabii az. Gerçi Putin de ters bir adam. Kaçsa tabii canım. Verdim maşallah ne yapacaksın da olabilir. Biz onu eski ben onunla eskiden tanışmıyorum falan. Senle çıkmadan önce tanıyordu falan öyle noktaları Bir de hani bir hanımefendiye bir kadına şal vermek çok şey ya. Yani böyle şimdi çok çeşitli şekillerde verebilirsin yani. Böyle hafif üzerine bırakabilirsin şalı. Hiç dokunmadan şalı koyup bir de sarabilirsin, şalı koyup sarılabilirsin. Sıcacık olacaksın. Şalı koyarsın böyle koluna tutunursun. Bunu böyle sıcacık ol falan diye böyle bir şey yaparsın sırtına böyle bir sıvaz şalı koyarken şimdi daha şişiyor sanırım. Şey de var falan da diye. Bir şeyler söyleyebilirsin ben Belki falan. öyle bir yani, şey söyler şu anda bizden gizleniyor. Vallahi bilmiyorum kıskançlık e, krizi yaşandığını söylüyor. Kocan öldü mü? Hedya. Kazada mı öldü demiş. <gülüyor> Şalı koyarken. Kocan öldü mü? Kazada Zannedersem mı? Zannedersem demiş. Tek eksiğiniz demiş. Bu şal herhalde falan deyip koymuş. İyice zaten o laftan sonra delirmiş. İşte bilmiyorum eve gittikten sonra e, Çin devlet başkanıyla first aid arasında umarız bir kavga gürültü yaşanmamıştır yani. bak Ne yapayım yani ne yapayım bari, almasa mıydım o şalı falan diyecek çünkü kadın ne diyecek yani. Kadının? İşine bak sen işine bak diye kocasını bence şey yapmıştır. Odadan göndermiştir. Neyse 3. Dünya Savaşı bu yüzden çıkarsa hakikaten çok sıkıntı olur ya. Niye? Yani şimdi şu aşamada ben böyle bir dünya savaşını yani kaldıracak. Sıkıntı olur, sıkıntı olur tabii şüphesiz de niye yani? Genel olarak ya o kadar kaçık <Gülüyor> Milyonlarca insan ölecek Zaten yani. Zaten Ege yani e, tamam yani savaştan hepimiz tiksiniyoruz da yani ve sevmiyoruz istemiyoruz olmasın ama yani hep böyle küçük olaylarla başlar Yani tabii, bu tabii. şal hadisesi diye yazar kitaplar ama e, ne olduğunu uzun uzun bakmak gerekir. Asas, yani, asas kömürleri gibi diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz Oktay Bey. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Odan sabahlar. Myself, saatimiz. Yeni bir saatten hepinize günaydın sevgili sanatseverler. Buyursunlar Paul. Uzayda tarihi bir gün yaşanıyor bugün. Evet çok heyecan verici hakikaten de. Aman dikkatlerden e, kaçmasın diyoruz tabii uzaya meraklı e, dinleyicilerimiz. Artık kuyruklu varsa... yıldızları öyle 76 yıl beklemeye gerek yok. Adamımızı koyduk kuyruk yıldızın üstüne. Ya yani koyacağız akşam herhalde 5.30'da falan değil mi? Vallahi evet. E, bugün Türkiye saatiyle 10.35'te. Ne olacağını bir önce bir şey yapalım. Ulu... Ha, Türkiye saatiyle mi 10.35? 10.35'te şeyden çıkacak. O kuyruklu yıldızın üstüne e, oturacak o ne denir o parça. E, bağımsız hareket edecek ve 7 saatlik bir e, şeyden sonra yolculuktan sonra tam kuyruklu yıldızla binecek. Yani dediğin gibi buçuk falan gibi Heh, oluyor tamam. saat yani. E, ne oluyor? Avrupa Uzay Ajansı'nın bir projesi var. Ee, bu projede e, Rosetta uzay aracı kuyruklu yıldız üzerine e, bir kondu indirecek. Konduymuş bunun adı da. Hmm. Onun da adı e, Filae. E, bir kondu indirecek. Ne neye, neye yarayacak? Bu bilim insanları ilk kez bir kuyruklu yıldızı çok yakından tanıma olanağı yakalayacak ve onunla beraber fırfır gezecek. Fırfır gezecek hakikaten. Beleşe de getirecek aslında. Bu kondu denmesinin sebebi bu. Tabii böyle yani şey geçiyor. kamyona asılma gibi bir şey bu. Sen evet şimdi... doğru. 10 yıldır gidiyormuş zaten bu araç kuyruklu yıldıza doğru. <gülüyor> evet 10 yıllık bir yolculuktan sonra. Şimdi artık bundan sonrası beleş ama yani yarım saatte falan geliyormuş bilgi uzaklaştıkça daha da az zamanda gelecek. Şu anda zaten kuyruklu yıldızın yörüngesinde bu kondu dediğimiz o parça hı hı. E, 6 Ağustos'ta kuyruklu yıldızın e, ulaşmış etrafında bir yörüngesinde takılıyor yani. Aslında şu anda tanıştılar. Yeteri kadar tanıştılar, zaman geçti değil mi? O da başladı yani. Yörüngeye girdiyse olması zaten artık boş almış gibi e bu, bir şey. Bir de uzayda arkada arkada takılan var falan gibi bir üçüncü ya, bir kişi de yok yani. olan. Kuyruklu yıldız zaten takılan takılana espri so. Biz şey soracağım, sen hiç at arabasının arkasına takıldın mı çocukken? Ee, şehirde büyümemenin etkisiyle takılmaktan hayır. Ben artık. de şehirde büyüdüm ama bizim zamanımızda vardı at arabası mahallelerin arasından geçen at arabaları. Bisiklette takılanlar vardı. Bir de böyle direkt ben bir şirkette 8 yaşından sonra bilmeye başladığım için o şey olmamıştır. Senin şehir dediğin bildiğin ev anladığım kadarıyla. <gülüyor> Evden dışarı çıkmadığın <gülüyor> için şimladım. tabii at arabası da eve gelemiyordu yani. Ee, at arabasının arkasına takıldırdı da e, ben de benim de takılmışlığım vardır. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Elle tutuyorsun. Kolay da değil o ya. Bisiklet değil. Benim daha ben bisiklet olan grupta değil solo takılanlardan. Ha, tutunuyorsun biraz gidiyorsun Tut, sonra tutunuyorsun işte ayaklarını o şeye koyuyorsun hmm. en arkasında ondan sonra arkadan bağırıncaya kadar birileri takılan var takılan çünkü o da ritüeldir ya yani niye bağırıyorsun falan denmez yani takılan Takılar var, var falan. Çok mu şey oluyor yani ne derler? Ne? Adamın bütün işini mi aksatıyorsun sen takılınca? Bu kadar büyütecek ne var ya? Sanki orada <gülüyor> atla gidiyor süt mü satıyor ne yapıyorsun işte Takıl var. Aman bütün planlarım alt üst mü? Takasın diye adam bir kere cevap verse bitecekti aslında. Vallahi ben ben çok çok takıldım at arabasının arkasına ama hiç de öyle e, ne denir at arabasını kullanan kişiye faytoncu da denmez. Ne denir? Sürücü denir işte. tamam. <gülüyor> Doğru. Arabacının hiç şey yaptığını ben hatırlamıyorum. Takıl takılın çocuklar takıl. O elindeki kırbaçla şak şak vururdu. Onun da eğlencesi o herhalde ya. <gülüyor> Keşke birileri takılsa. Ata ata vurmaktan sıkıldım. <gülüyor> Takılan kişinin de eğlencesi olabilir. Acaba ne zaman vuracak? Şey denk getirebilecek mi diye. Şimdi yani takılma... ancak tramvaya İstanbul'da takılanlar oluyor. Böyle kamyonetlere falan şeyler mesela onu çöpçüler ilerlemiş yaşlarına rağmen güzel yapıyorlar hala. Ne o? İşte hareket halinde araçtan atla, hareket halinde binme falan filan. Çöp arabalarında görüyoruz onu. Çoğunda. Evet. evet. O, o o işin de çok tekniği var yalnız ya. Kolay Hakikaten hareket halindeki araca binmek ve hareket halindeki araçtan inmek diye iki çeptir anlatırlar. Hangi bölümde? Fizik mühendisliğinde. <gülüyor> Araç bölümünde. <gülüyor> Neyse bugün... Kuyruklu yıldızla Kuyruk... neler alacağız acaba ya? Yani orada mesela yaşarım. ben bir kuyruklu yıldızım gezegen gezegen dolaşıp orada yaşamın tomurcuklarını atarım falan filan mı diyor. Bazısında şartlar uygundur, yaşam gelişir. Bazısında devam eder falan diye böyle bir romantik bir şey midir yıllık? Bilmiyorum yalnız? ben yani umarım bol bol bilgi alırız. Bol bol fotoğraf gelir dünyaya. Saat 6 sularında Türkiye saatiyle ilk haber gelecekmiş. Dediğim gibi yarım saat falan sürecek oradan bilgiye ulaşması. Yani inip inmediği de 6'da anlaşılacak aslında. Hmm, tabii yani doğru. Indime... Cık, i̇nşallah inmiştir, sağ salim inmiştir gittiği zaman bir haber versin falan diye bu teknolojiyi kullanmış yani insan oldu. Çok değil zaman haber verecek. Kuyruklu yıldıza inmek. Tabi zamanlama çok önemli LGe. şeyden timing zor. Timing. Yani anlık böyle müdahale de edemiyorsun. Şimdi oradan haber 28 dakikada geliyorsa dünyaya senin komutun da 28 dakikada gidiyor. Ama şöyle şöyle yapalım diye Joystick'te azıcık yana kaydırdığında Tey yarım saat sonra gidecek oraya haber. Çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimizden de e, uzay konusunda nasıl tavuk konusunda bize e, <gülüyor> şey geldi pek çok dinleyicimizden şey gelmiş bu arada tavuk konusunda e, bilmiyoruz dedik ya ha evet e, mesela ama e, bilmediğimiz neydi kümese bağırdığında tavuklar susuyor mu susuyor mu ve e, tavuk bed doğasında yani tavuğun evet bed duası geçerli midir yoksa süt kesme hadisesi olmadığına göre yumurta keser mi? Veya işte gibi gibi e, pek çok soru vardı. Biz yetiştiriyoruz diye e, Kreme Neuval hanımefendi e, pek çok fotoğraf göndermiş. Bu nerede acaba ya? E, Valla pek çok hayvan fotoğrafı göndermiş. <gülüyor> Bize teşekkür ederiz. Aa, bizim dükkana da geldi bu arada. Tavuk mu? Ben sohbet ettim e, böyle misafirlerimizde. Evet. Şey Bu aralar çok popülermiş kuluçka makineleri. Biz böyle ev tipi kuluçka makinesi de yapıyoruz dedi. Hı. Kendi yumurtanı, kendini yap kampanyası şeyinde yumurta alıyorsun makineye koyuyorsun tavuk oluyor dedim tabii ki makine yapmıyor bunu da o, bu bunu da bir mucize olarak mı anlattı diyor çok meraklısı varmış bu arada var tabii canım. Kendi Mut evinde tavukla şey yapmaya ne kadar ne kadar güzel e, makinalarımız var bu arada arkaya kamçı diye bağırırdık biz demiş Kenan Bey yani arkaya takılan var değil de demek ki yöre ha, yöre değişiyor. Arkaya kamçı yani adama ne yapacağını da söylüyorsun. <gülüyor> değil mi? Arkaya takılan var. Aa ne yapsak falan demiyor adam. Aa, şak diye. Benim yetiştiğim mahallede çocukluğumun geçtiği mahallede İzmir'de yani e, yazılı olmayan kurallar vardı. Yani araba arabayı süren arabacı ya ne yapacağını söylemek ayıp sayılırdı bizde. Arkaya takılan var takdir sizindir efendim diye. Yani işte bak teknoloji ne kadar çok şeyi değiştiriyor. Bir at arabasının gitmesiyle beraber şehirlerimizde kamçı da ortadan kalktı. Meraklı olanlar vardır. Tabi öyle bir iki tane ee, kamçı dışında şehirlerde kamçı kalmamış. Evlerde vardır kamçı. meraklısın yani meraklısın meraklısında vardır. Kamçı da çıkmış hayatımızda. Ve yeni nesil hiçbir kez bile kamçıdan kaçma yaşamayacak. Dünya değişiyor, dünya değişiyor. Ya bak işte İngiltere'de ajanlara ne diye? şey verildi. İstihbarat bak e, ne denir? İstihbarat Merkezi Savunma Bakanlığı. MI6 ki... mi? Vallahi evet. MI6, MI5. Bunlar bunların hep... hepsi MI. <gülüyor> bunlar arasında bir güç mücadelesi var mı acaba ya? Biz, vardır biz herhalde. Biz altıyız abi falan diye böyle zayıf zayıf Yemek... teorilerle güç mücadelesi. En azından yemekhanede vardır. Evet, sıraya önce girme falan tabii, gibi. Tabii. Valla en son gelen açıklama bütün havasını e, bitirdi bence. E, puanları çok düşecek gibi geliyor bana. Eğer KPSS ile alıyorsa bu ajanları İngiltere. Çünkü şey diye açıklama yapmış savunma bakanlığı. Lütfen biraz daha kendinize sahip olun, sevişmeyin demiş. Ama şimdi İngiliz ajanı da James Bond'la bu adamlar çok güzel özlük hakları da var. Ve bol bol sevişiliyor diye adamlar James Bond'u yıllarca örnek gösterdi. Neden puanı yüksek? Bu tip şeyler yüzünden. Canım, e şimdi James Bond'un vatan millet sevgisi, efendim görev aşkı, her şeyi sonuca ulaştırması, tamam çok etkili insanları. E, güzel e, ama bundan sevişmeyi ayıralım. James Bond'un sadece iyi taraflarını alalım diye bir şey yok. Gerçi de esaslı tarafı bu. Yani. tabii kendileriyle arkadaşlık kurup bilgi sızdırmaya çalışacak e, bazı kişiler var demiş. Lütfen ajanlarımıza buradan sesleniyorum. Özellikle bunlar Çin ve e, Rusya'dan gelebilir demiş. Bu e, kadınlara ve dahi adamlara e, lütfen dikkat uygunsuz cinsel faaliyetlerde bulunmayın demiş. Bence şöyle bir şey yapılsın. Ne demek o tam anlamadım ben ama. Uygunsuz cinsel faaliyet dediği işte. Evlenmeden uygunsuz... mi diyor yani. Bir takım hareketler. <gülüyor> anlamadım. Daha doğrusu cinsel faaliyete değil sonrasındaki sohbette ne anlattığına okuyor. Eğer birisi sizle ilgilenirken hep devlet sırlarından konu açıyorsa bilin ki aslında sizde değil bilgilerle ilgileniyordur. Valla bilmiyorum belki de şeydir abi e, yani öyle bir plan yapıyordur ki İngiltere Savunma Bakanlığı böyle bir açıklama yapıyor Onu, demek ki bundan sonra ajanlar sevişmeyecek demek ki sevişen kişi ajan değil deyip hı. rahat rahat böyle bir başka bir alan açmak için böyle bir taktik geliştirmiş olabilir mi? Ben şöyle... Alt taraftan sevişmek serbest sevişmek serbest aslında falan, falan filan devam. gibi aynen devam diye. Bu her iki tarafa da yarar. Bence şöyle de yapılabilir. Nasıl mesela çalıştığın kurumların sana yardımları oluyor. Gıda yardımı olur bilmem ne olur. Ondan sonra ayakkabı, mont falan gibi şeyler. Biraz da sevişmelerini kolaylaştıracak. Devlet sırrı versin ama yani bunları verebilirsiniz. Eser miktarda. Eser miktarda çok da kritik olmayan bazı devlet sırlarını versin ki ajanlar bunları isteyenlerle bol bol sevişebilsinler. Mesela ne olabilir devlet sırrı devlet Mesela falan. ne bileyim işte e, Buckingham Sarayı'nın altındaki tüneller. Gizli geçitler yani, gizli var gizli falan. Gizli geçitler var falan. Al bir devlet sırrını, Çin'de ajan gelir, şey gider. Sen bunlarla paylaşırsın. Bir iki de güzel geçirirsinler. Çok güzel. Zaten bu bu yüzden çok tercih edilir bir meslek değil mi ajanlık? Ajanlık. Tabii ki yoksa yani ben... o kadar ikisi neden alasın Ciddi ya? Bir anlamda risktir bu yani riskin ötesinde bildiğin, daha evet. kuvvetli olanı. Rix, Nasıl yok. telefon şarjı telefonu sadece %50 şarj ederken şarj %100'e kadar çıkıp Onun gibi bir şey. Çok doğru, çok doğru söyledin. Yani o zaman e, biz buradan ajanlara sesleniyoruz. Lütfen kendinizi mağdur etmeyin. Evet hakikaten de. Yani, mağdur etmeyin. Bu tam anlamıyla bir mağduriyet. Bir de bilginin kıymetini bilin. Yani sen bu bilgiyi istiyorsan şu şu numaralara haiz olmak zorundasın desin karşı Bir de Çin ve Rusya'ya dikkat edin falan diye böyle bir ayrıntı verilmiş. Ben yani pek şey yapmadım bunu. ne yalan söyleyeyim. Yani buna itiraz gelir yani. Buna itiraz gelir ajanlar tarafından de, efendim olur mu ya falan diye böyle bizden daha iyi anlatırlar bunu gibi geliyor. Çünkü yıllardır oradalar Ege. Tabii. Yıllardır oradalar yani. Benim müthiş bir İngilizce ile konuştukları için. <gülüyor> de İngilizce anlattıklarını düşün yani. Daha kafalarına daha net giriyordur. Ve ajanların tabii özellikle e, İngiliz ajanların bizden en büyük farkı biz mesela Türkçe düşünüp İngilizce konuşmaya çalışıyoruz. Adamlar zaten İngilizce düşünüp İngilizce konuşuyorlar. Yani şey değil düşünüyorum. Onla baş etmemiz imkansız. Bunun eğitimini de alıyorlar. Tabii. Değil mi ajanlara İngilizce eğitim veriliyor? Tabii. Tabii ki. Başta ajanlar olmak üzere. Peki de o eğitimi düşün. de zaten sokakta habire pratik de var. Yani sırf teori de değil. Ama yani bir ajan gidip de İngilizce eğitimi aldıktan sonra yine oradaki Türklerle beraber vakit geçiriyorsa Onun uzunluyor. hiçbir <gülüyor> anlamı yok <gülüyor> Onun hiçbir anlamı yok Yani buradan Onu ajanlara Genç ajanlara da tavsiyemizdir Lütfen ee, sokakta vakit geçirin ve İngilizce konuşun sürekli Konuştukça Konuştukça hakikaten dil dile değmeden dil öğrenilmez Diyelim ve e, ajanlara da en güzel mesajımızı vermiş olalım. O zaman Lips Incorporated ve Funky Town ile eşimize neşe katalım. Disco Disco Disco Disco Disco Disco Show. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar. Radyo turası Modern Sabahlar devam ediyor. 9:47 oldu saatimiz. Çarşamba sabahında buyursunlar Oktay Bey. Bir yandan bundan 12 yıl önce bir e, uzay mekiği fırlatılıyor. E, 12 yıl boyunca 12 3 kere dünyanın, bir kere de Mars'ın yörüngesini kullanarak hızlanıyor. Ondan sonra... Interstellar'da da o var. Ba bana çok şey geldi. Çok normal mi geldi sana? E, çok akıllıca geldi. Yani çok akıllıca. Bir yandan bu oluyor. Yani, bu... yani böyle fır fır, fır fır fır. Zaten dünya dönüyor. Abi takılalım onu onunla dönüp orada arada... Üç kere o yörüngeyi, o hızı kullanıyor. Bir kere de Mars'ın yörüngesine giriyor, hızlanıyor. Ondan sonra bir rotaya giriyor, bir yoluna giriyor. Ee, sonra işte zamanı geldiği zaman bir kuyrukluyuz Hı -hı hızın tepesine, tepesine <gülüyor> inecek. O da bugün olacak. Bir anda bununla uğraşıyor insanoğlu, bir anda da Quentin Tarantino var. Ne yapmış Quentin Tarantino? <gülüyor> Quentin Tarantino yönetmenliği bırakıyorum açıklamasını yapmış. Valla her filmiyle bu kadar heyecan, bu kadar böyle bir e, sansasyon yaratan adam da yok. Yani sansasyon dediğimde, bir tarzler, bir şeyler, estetik kısmı çok güzel bütün filmlerini. Niye bırakıyor? Ne güzel tutturmuştu. Valla şöyle açıklamış. E, Amerikalı yönetmen Quentin Tarantino, parantez içinde 51. E, seyirci kapı dışarı etmedikçe emekli olmama fikrine inanmıyorum. Yani o yüzden... E, ha, seyirciden önce ben bırakıyorum. Ben bırakıyorum demiş. Son bir filmim var demişti. Hateful Eight. Ee, bu filminde çekimlerini tamamladıktan sonra yönetmenliği bırakacağım demiş. Ben bu son bir işim var. Ondan sonra bırakacağım açıklamalarını hep temkinliyim. Yarım saat 45 dakika bu işim kaldı gibi bir şey oluyor. Evet. <gülüyor> yani çünkü ondan sonra ne yaşayacağım? O, o sürede yaşadığın şeyler düşünceni değiştirir mi? Değiştirmez mi? Belki bir şey olacak. Bırakmamak lazım. Çok güzel fikir buldum. Bu fikri benden başkası çekemez. Yapmasın. Ondan sonra ne oluyor işte? Sonra Teoman gibi oluyorsun. Evet hakikaten. Yani. Bir de gülüyorlar insanlar. Gülüyorlar. Teoman vizeye döndük diye üzüldük mü? Hayır. Sözünden döndü diye hiç, hiç şey soracak, Güzel şarkı çıktı. Sevindik. Ama eski böyle bir şey de olmasaydı yani. Yani işte üzülmüyor canım insan. Şey de olmuyor. Ciddiyetinden de bir şey kaybetmiyor. Ciddiyeden tamam. de yani. üzülmüyorsun yani. O an onu düşünüyor olabilir. Teoman da, Quentin Tarantino da. Yani şu an bunu düşünüyor olabilir ama... Ben yine de bir temkinliyim yani o filmi çektikten canım. sonra ne olur o kadar Quentin Tarantino'yu sevenler Hadi. o kadar da üzülmesi şimdilik. Bir de film dünyasını bırakıyorsan bırak bıraktım diye bağırmadan bırak. Biz de gelip Quentin Bey yeni film yok mu ya bu aralar diyor. Biz zaten karşılaşmıyoruz da hani Hollywood'da komşuları da iki defa üç defa sonra Quentin Bey hayırdır yeni film yok mu bu aralar seyredelim ya o... <gülüyor> Pulp Fiction ne güzeldi. Onu soran vardır ya sürekli zaten. Vardır, Yeni Sen... proje var mı falan diye soran. Projeler falan neler var. Bize de bir rol verirsiniz artık. Ben <gülüyor> Çünkü filmi bırakırsan Hollywood dünyasına da girmeyeceksin. Komşularla konuşacaksın. <gülüyor> Ay Onu Vallahi soran vardır. Düşünsene. Şey yani... de vardır ya. Tabi bunu anlatıyorum. Yine bir filmde bunu yaparsın ha. <gülüyor> Öyle diyen adamları tersliyordur büyük ihtimalle Tarantino. Yani öyle bir havası var bence. Niye Şimdi, biz tersliyormuş? O, o, biz, o bizde de var ya yani bize, bize bile soruluyor. Bile dediğim yani e, yeni projeler var mı televizyon projeleri falan diye kesin soruluyordur ona da. Yeni yani. projeler değil ya şey diyorum ben. bir valla geriye, geriye anlatmayın. Yan yan yan yan diyen adam Tarantino'nun çevresinde de vardır yani. O yüzden e, eğer bırakacaksa yönetmenliği yine bir başka e, şeyi rol olarak seçsin. Türkiye'den rol modeli olarak seçsin. Benim önerim Kaya Han olur. Bence 3 defa mı bıraktı. Sitede yöneticilik. Kayaan'ın galiba 3. albümü. Kayaan bıraktım dedi mi? Daha 3. veya 4. albümü. Son şarkılarım. Yani son şarkılarım. O başka bir şey canım. O yani Son şarkılarım derken yani bunlar en son şarkılarım değil. Son, finito falan dedi. Ondan sonra işte atım denizleri falanlar geldi. <gülüyor> Büyük usta olduğundan istediği kadar bırakır. O bırakma açıklaması değil ki ama. Yani bir müzisyenin son şarkılarım demesi Karamsar bir dönemde olduğunu gösteriyor Valla biliyorum Kayağan çok bırak En çok bırakan Kayağan En son magazin programında Evini satmaya çalışmasını da anlatmıştım size Ben bu ayda Ceketimi alıp çıkacağım diye Anlatıyordu sitedeki evini <gülüyor> Hiçbir şeye gerek yok diyerek e, şey, Ev almak isteyenlere bir duyurusuydu o yani onu Keşke Tarantino dizi çekse Tarantino'nun Var mı dizisi ya Zaten çekmiş Sanki öyle bir şey. Galiba yapımcılığı falan var dizilerde de öyle bir baştan sona bir şey yok. Ben ben de bir televizyonda bir şeyi vardı diye hatırlıyorum ama doğrudan Tarantino'nun dizisi. Herkes yaptı yani şu anda popüler olan aslında televizyon. Yapsın bir şey, mest olarak izleriz vallahi. Hmm, acaba şey mi ya? Film dünyasını bırakıyorum mu diyor acaba? Keşke öyle olsa. Her hafta Tarantino izlemek daha güzel olmaz mı? son filmini çektikten sonra bundan sonra televizyona giriyorum dese üzülmeyiz herhalde gerçi Tarantino'yu kat kat aşacak sertlikte televizyonda işleriz dedik o yüzden televizyondan da kork. millet neler yapıyor bizde hala Bruce Willis'le işimiz zor falan da diye ya da müzik dünyasına girsin müzikte de, de iyi yani bence Tarantino yani Tarantino film... aslında çok güzel radyocu olur ama Hadi böyle ya. müzik programı yapar şey olarak değil de e, enteresan. Arşivimden sizin için neler neler seçtim falan. Sen de bugün, bugün şey günündesin ha. Bir takım adamları medyaya, radyoya sokma. Çünkü sabah gelirken de bir isim vardı aklında biliyorsun. Çok güzel olur diye. Spor dünyası Ha alsana. evet doğru. Çok güzel radyoculuk yapar diye. Çok güzel radyoculuk yapar diye. Yani hakikaten Tarantino'da olur yalnız. Tarantino'dan en güzeli olur. En kötüsü şeyi anlatır. Filmlerden. Bir gün gene geldi Travolta. <gülüyor> gün dedim Travolta. 3, 6 Şu anda uydurduğum anı bu 9 tane film var öyle çok çok şeyi de yok aslında 30 tane filmi yok 9 yani filmi Bir tane çok çirkin filmi var Onun dışında hepsi çok güzel Hangisi? O black exploitation filmi yapmaya çalıştı ya bir tane hmm. ee, Greenhouse mu? Yok ya Neydi o? Jackie Brown Jackie Brown hakikaten bir felaket hmm. filmdi Greenhouse ne ya ben onu seyretmedim Greenhouse Deadpool kısma hmm, şeyden önce ee, Kill Bill'den sonra Inglorious Bastards'tan önce diye geçer ara film diye, ara film diye geçer bir parçası bunun ben tamamını çekeyim de bir parçasını çekeyim diye ha, piyes ve kitap yazmayı planlıyormuş zaten radyoculuğu şey yapmamış ama beklere e, etmemiş kendisi ama vatanın bağrına saplanmış hançer mi? Biz askerde o piyesi oynamıştık çünkü onu yazsa ya, ne kadar Büyük güzel. ihtimalle evet. Yani tekrar yazması anlamında mı söylüyorsun? Tekrar çekti. Goyantin Tarantino yeniden çekti. Böyle şeyi de çok güzel yapar yani. mesa demiş bak senin beklentilerini karşılayacak açıklaması da var. Seyirciler hala benden e, bir şeyler bekliyorlar. O yüzden tamamen tabii ki sahne sanatlarını bırakmayacağım ama film dünyasından uzaklaşıyorum demiş. E, ondan sonra bakayım. E, hayırlı yolculuklar diyoruz kendisine. E, tabii canım. Yalnız Tarantino'nun bir özelliği de hiç tipinden beklenmeyecek kadar iri ve şişko olması ya. Ben onu hep incecik falan diye hatırlıyorum. Talk show'larda seyrettim bayağı böyle bir sevirmiş. O bir dönem öyleydi galiba. Şu anda şey Zayıfladı olabilir. Zayıfladı gene? Şu anda kilo vermiş olabilir. Ve de çok neşeli bir adam o. <gülüyor> hep böyle bir espriler, bir şakalar falan. Neşeli mi, deli mi onu da ben tam bilmiyorum. Yani burada deliği hani böyle bir şımarıklık ki burada da olumsuz anlamda kullanmıyorum şımarık bir havası var ya güzel evet. güzel bir şey Ama var yani o şımarıklığı nasıl Hülya Avşar'a şımarıklık yakışıyorsa Tarantino'ya şımarıklık yakışıyor böyle bir laf vardır ona ben demedim de yani <gülüyor> böyle denilmesi gerekir o bir şımarıklığı var yani o yüzden ee, kendisine başarılar diliyoruz herhalde başarı dilenecek son insana <gülüyor> tabi olmasına rağmen biz de teşekkürler canım eksik olma demiştir <gülüyor> Ay, teşekkür ederiz var olun sağ olun var olun bugüne kadar yaptığınız katkılardan dolayı O zaman Steve Wonder ile bitirelim Oktay bugün Bitirelim Ne yapalım ne edelim neyle bitirelim diye çok düşündüm de Şu yarın içeride konuştuğumuz uzaylı konusunda daha doğrusu uzaylı demeyelim de Dünya dışı varlıklar konusunda bir masayı yatıralım çünkü... Yatıralım hakikaten ha, yani Baya bir şey konuştuk Hararetli sonunda. de bir, Hararetli bir konuştuk. konuştuk tartışma da çok, çıktı Çok kalpler de kırılacağı benziyor ee... İki kişi olmamıza rağmen çok kalpler kırıldı ee, bu konuşmada. Yarın onlar siz de iyi. Herkes elinde belgesiyle gelsin. Lütfen efendim. Ne, neydi o? Kumburgaz mı? Kumburgaz videosu. Kumburgaz arşivlerine de girin. <gülüyor> Kumburgaz videolarına çalışsın herkes. Neden? Mesela normalde modern sabahlarda bir gün önce söyler miyiz ertesi gün konuşacağımız konuyu? Hayır. Hayır. Ama bu sefer hassas bir konu. Ee, biliyorsunuz bugün de. Hem şey de olur. Bak bu kondu, Rosetta'nın ee, kondosu indi mi inmedi mi? Bu kadar büyük olay Nasıl indi, ne oldu falan. Onun Yalnız, bilgisi de gelmiş olur. Bu akşam saatlerinde işte 5.30'da buçukta şeye konacak. Kuyruklu, kuyruklu yıldızla konacak. Tamam. Kondu hemen bilgileri gönderecek. Yarım saatte o geldi altı, altı buçuk gibi şey diye bir haber çıkarsa içinde insan varmış. Mesela kuyruklu yıldız diye bildiğim şeyin içinde mer insan varmış diye bir açıklama gelse işte o zaman ben ne yaparım herhalde şey. Çok güzel olur. Dediğim gibi ya. Bütün herkes eşit olacak ya. Düşünsene. Ne yaparım? Bürgeyi falan aram. İçinde insan varmış diye. Çünkü başka kime haber verebilirim? Bürgeyi <gülüyor> ararsın. Birilerine haber vereceksin. Çünkü başka bir şey yapamazsın ki zaten. Hakikaten bir de kaç? 10 yıl uzakta işte ya. Hepimiz ya. Yani bütün dünya vatandaşları, insanlar bir araya gelse herkes birbirine bakar o anda. Kim? Herkesin haberi var mı? Kime haber verebilirim diye. Başka yapılacak bir şey yok. Neyse bu konuyu konuşalım yarın. Uzun uzun konuşuruz. Sevgili dinleyiciler güzel bir şarkıyla bitiriyoruz. Stevie Wonder'ın Stevie Wonder olduğu dönemden bir şarkı. Pasta, mozzarella, salsa ve pasione. Alors Pepper Jam. Gerçek İtalyan pizzası Pepper Jam Gurme Pizza da yenir. Pepper Jam Gurme Pizza Tavros Alışveriş Merkezi'nde. Buon appetito a tutti. Mua.